Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. Herkes radyolarının başına hoş geldi. Bugün sizlerle beraber kısa bir canlı girişten sonra bir kayıt paylaşacağım. Onu dinleyeceğiz. Ee, geçtiğimiz hafta sonu ya da bir önceki hafta sonu ayın yedisiydi sanırım e, Yelta Köm'le beraber e, Kalebodor'un sponsorluğunda e, Antalya Uluslararası Mimarlık Biyeneli'ne gittik ziyaret ettik e, Oradan e, değerlendirmelerimiz çeşitli kanallardan e, yayınlanmaya başladı e, Yelta'nın yazmış olduğu bir e, yazı e, dipnot tablette yayınlandı bizim bloklarımızdan açık, açık mimarlık programı bloğundan Yalçın'ın bloğundan ve benim bloğumdan nobonnobon.blokspot.com'dan bununla ilgili detayları inceleyebileceksiniz ama oraya gitmişken hazırda böyle bir fırsat varken yuvarlak masa tadında toplayabildiğimiz BNR katılımcıları ile beraber informal biraz da çok da dilin kemiğini tutmadan Rahat bir konuşma dizisi gerçekleştirmeye niyetlendik. Bayağı uzun bir kayıt oldu. Keyifli konulardan bahsettik ardı arkasına. Esas olarak aslında masanın çevresinde Creative Initiative'in ve tabii ki onun keyifli düzenleyicisi ve koordinelicisi Onat Öktem'in örgütlediği ve kürasyonunu yaptığı Mimarlığın şablonu şablonun mimarlığı sergisinin katılımcıları, katılımcı tasarımcıları vardı. Birazdan dinleyeceğiniz e, sesler arasında e, About Blank'ten, e, iki Kere Bir Ofisinden, İyi e Ofis'ten e, kişiler var. E, bu serginin diğer katılımcıları da e, hepsinin aslında belki saymakta fayda var. About Blank, Ali Taptık, Ali Dur, Gökhan Aksoy, 2 artı 1, İki Kere Bir, İyi e Ofis, Kerem Piker Mimarlık. 11.41 Onz Architects ve Salon Architects. Detayları daha sonra çeşitli kanallardan da sizde merakınızın genişleyince öğrenebilirsiniz. Şimdi bu sohbeti dinleyelim. Eğer vaktimiz kalırsa da size veda edeceğim. Müzik arası olmadan keyifli. Zaten arkada bir fon müziği de var. Bir dış mekanda gerçekleştirdik bütün söyleşiyi. On dinleyelim. Sonunda belki yine görüşme fırsatımız olacak. Aslında bunu herkese sorabilirim ama belki ona da sormak daha şey olabilir. Şimdi ya bu aslında sanat dünyasında da çok tartışılan bir konu. Bienaller işte hep merkeziye yıkan, işte küçük yerlerde olduğu zaman merkez dışında başka insanların da katılabildiği, başkalarının görünülebildiği, kazandığı yerler olarak düşünülüyor. Ama katılan isimlere bakıldığı zaman da hep böyle şey. Zaten katılan isimlerde belli bir merkezden katılıyor. Yani bu işte 2006 Singapur, Biyeneli'nin 38 ülkeden 95 sanatçı katılıyor deniyor. Ama çoğunluğu yine işte Londra, New York, Berlin merkezli oluyor. Buraya gelmeden önce de işte buradaki sergiye katılanlara bakıyordum. Hatta sabah işte Abdü Bey konuşurken işte İstanbul'un ve yani merkez şehirlerin dışarısında antalya'da böyle bir şey yapılmasının öneminden bahsettim ama yine katılımcı profili aslında İstanbul, Ankara, İzmir gibi oldu. Burada yerel katılımla ilgili hiç bir şey yaptınız mı? Onu yerel katılımla ilgili bir şey yapmak aslında daha çok BNL organizasyonun işi. Tabii çok isterdik ama şu ana kadar, ya bu da bir yandan da aslında kültür meselesi. Mesela İstanbul'da bu tip etkinlikler çok yoğun ve bu etkinliklere katılan gruplar aslında bu durumun nasıl olduğunu bildiklerinden bu tip şeylere daha çok ilgi gösteriyorlar. Antalya'da böyle gruplar var mı bilmiyorum ama ee, bunu bulmak aslında biraz bunu araştırmak veya bu, bu tip grupların kurulmasını sağlamak hem mimarlar odasının hem üniversitelerin ee, asıl görevi olması gerekiyor. Bizim en büyük ee, ya yani burada Creative Initiative ee, şablon temasını ee, bu gruplarla uygulamasının sebebi aslında bu gruplar yaklaşık iki senedir söyleşilerle etkinliklerle bir araya geliyor. Doğal olarak. Antalya'dan aslında e, katılımcıların olabilmesi için bu tip etkinlikle İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da katılacak grupların kent tarafından da e, üniversitelerle, işte, e, oda tarafından cesaretlendirilmesi gerekiyor. Bu tip grupların bize ulaşması için elimizden geldiğince yayınlar, e, web sitesi, yaptığımız etkinliklere davet gönderiyoruz, ülkede ne bileyim, 80 tane üniversiteye posterleri gönderiyoruz ama çoğuna gittiğimizde hiçbirinin ne asıldığını ne işte bunların bir tanıtımının yapıldığını öğrenemiyoruz. Doğal olarak bir duyurma ile ilgili sıkıntı var, iki bu tip inisiyatiflerin görev alması için cesaretlendirmesi ile ilgili bir durum var ama bunu sağlamak biraz da yerel kurumların görevi diye düşünüyorum. Buraya mesela bizim ekipte daha çok şu anda Ankara, İstanbul ve İzmir var. Amacımız aslında bunu e, Eskişehir'den de şu an ulaşılabilir olduğumuz için. Diğer şehirlerden de katılımı sağlamak ama şu ana kadar böyle bir talep olmadı. Birçok mail veya birçok telefon geliyor. Hani biz de bu grup içinde yer almak, bu etkinliklerde yer almak istiyoruz. Ama e, gördüğümüz kadarıyla e, genellikle çoğunluk İstanbul'dan oluyor. E, İzmir'den çok ciddi bir talep var. Şu ana mesela bu gruplar dışında Ankara'dan da bir talep geldi. Mesela diyecek şey ki Ankara'dan başka hangi grupları e, buraya adapte edebiliriz? Yok. O da dernek, TSM'de e, 1927 Mimarlar Derneği, Mimarlar Odası Genel Merkez ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne bu tip taleplerde bulunuyor. E, ya bu şeyin içinde bulunmak istemiyorlar, daha farklı bir gündemleri var. E, ya da e, bu konuda yeteri kadar bilgilendirilmediler. O konuda yani biz de bu durumun yani bu biyenal özelinde zayıf olduğunu biz de düşünüyoruz. Ha baştan da söylediğim gibi galiba biraz yani bu kültürün yayılması ve yapılabilirliğini tartmak bir de şey gibi aslında belki ya yani daha bu biraz kültür yönetimiyle de alakalı yani tam dediğim gibi buradaki yerel şeyin, organizasyonun da kendi içerisinde ortaya çıkarması gereken dinamikler var. Onun üzerinden dışarıdan birisi ne kadar gelse de bu şey gibi işte yani küratör dışarıdan gelse de ona lokal ortaklar bulunur. Onları lokaller, yani yerli insanlarla çalıştırır. Onun gibi de aslında belki de bir teklif yapılması gerekiyordu. Yani düşününcüdür bir de Antalya'nın kentin kendisi sadece bir bahane olmuş oluyor aslında. Tasarımcıları bir şey üretmek, kentte etkileşime geçmek için. Biennale'de onun bir aracı haline gelmiş oluyor. Yani birilerini bir şey yapmayı kışkırtmak amacı. Ama tabii farklı şeyleri var. Sadece tasarımcılar bir şey üretmiş durumda değil. Bir kısım sergiler de var. hani Biennale kapsamında. Etkinlikler de düzenleniyor. Ama o durumda da yine işte bu hani Antalya mimarlık Biennale'li olmasının ee, adının hani o Antalya mevzusu işte sadece yerleme mi alakalı kalıyor yoksa işte buraya gelip iş üretmenin bahanesi olarak böyle zayıf bir noktada kalıyor ya da kuvvetli bir kalıyor o da anca herhalde tasarımcının kendi öz eleştirisini yaparak e, belki açığa çıkarabileceği bir durum ne diyor iyi e ofis ne diyor bunun için sizinki mesela doğrudan bir de Antalya'da Antalya'ya gelip e, o deneyimi paylaşmak isteyecek olan insanların doğrudan üzerinde iz bırakabileceği bir iş. ona ne diyorsunuz sen dışarıdan gelip böyle bir şey yapıyor olmuyor Ya biz özellikle bu Biyenal işinde en azından Antalyalıların mimar olmayan daha çok Antalyalıların katılımını olabildiğini çok bekliyorduk aslında. Yani sorularımız da hep o, o yöndeydi. Hatta Antalyalı çok fazla insan olmadığı için çoğu insan soruları aslında cevaplamakta zorlandı. Yani harita üzerinde yapılan bir çalışma falan da vardı. Ee, ama yani bizim gördüğümüz zaten şehir içerisinde de Biennial'in çok aktif olarak gözükmediği olduğu için yani hani belki birazcık o yüzden e, öyle oldu. Yani Çünkü şehre girdiğim zaman biz hani daha çok böyle poster yönlendirmeler falan bekliyorduk. şehrin insanlar bilmiyorlar sonuçta. Çoğu da turist kale içindeki insanların. O yüzden e, yani kentinin katılımının beklediğimizin altında olduğunu düşünüyoruz yani o yüzden daha orada bir problem var ya da görünürlüğün yani Hı -hı. Katıldığı... biraz daha gör görünürlüğünde şu an sorun var bir de e, aslında bu soruya bir de belki şuradan yaklaşılabilir yani neden İstanbul'dan ve Ankara'dan ekipler daha çok görünüyor? E, e, Belki de neden İstanbul'dan ve Ankara'dan bizim yaşımızda ekipler böyle ortaya çıkabiliyor? Yani sadece Antalya bir özelinde değil de e, tür, bu tür bütün etkinliklerde niye hani bizler varız da işte mesela Antalyalı e, ya da hani Eskişehirli hani farklı ekipler daha çok yok. E, çünkü yani çoğunlukla insanlar aslında taşınıyor. Yani sonuçta e, biz de e, şehir değiştirmiş insanlarız. Bir yerde işimizi işte hani bizim özelimizde İstanbul'da iyi yapabildiğimiz için oradayız. E, Zannediyorum da diğer şehirlerden de benzer tercihler İstanbul'a geliyor insanlar. Ee, bu da tabii yani onatımda dediği işte e, üniversitelerin, e, şehirlerin, mimarlar odalarının e, daha genç mimarları, daha yeni ekipleri Hatta yani o şehirdeki daha ileri yaştaki büyük hani ileri yaştaki mimarların büyük ofislerin küçükleri desteklemesiyle ilgili yani sonuçta biz İstanbul'da fırsat bulabildiğimiz için hani böyle bir şey oluyor işte aynı şey şey Ankara'da ekipler için de geçerli ve böyle bir enel gibi bir etkinlik olduğunda da bizler bir araya gelebiliyoruz. Hani Antalya'da hani belki bu sayıda... Benzer ekipler olsaydı böyle bir etkinliği kaçırmazlardı. Hani eminim ortaya çıkarlardı. Çünkü herhalde hani onlar bilgilendirilmiyor gibi bir şey söz konusu olamaz zaten. Ayrıca e... zaten biz bence Antalya, yani İstanbul'dan, Ankara'dan, ve İzmir'den bakarak Antalya'da mimarlık üretimi oluyor mu? Onunla ilgili hiçbir fikrimiz yok aslında yani. yani benim Antalya'ya tek duyduğum şey eğer yani birisi burada bina yaparsa ki o da zaten İstanbul'dan gidiyor genelde o yüzden hani Bilmiyoruz zaten burada ne var ne yok. Türkümüzde... Yani Türkiye çok İstanbul merkezli bir yer. Tasarımı da öyle, politikaları da öyle, her şeyi öyle. Çünkü şeyde şey yani şey tabii konuşmak lazım böyle. İşte Antalya'da neden kimse yok dediğimiz zaman böyle Antalya'da yapılan bir Antalyalılar katılır. Giresun'dan <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil. Çünkü hani Venedik'teki Biyeneli'de Venedikliler de <gülüyor> ya da Rotterdam'dan Venedikler, Rotterdamlılar katılmıyor. Orada mesela katılmıyor. Rotterdam'daki eninde. Genel genellikle... olarak Rotterdam'dan ve üniversitelerden çok ciddi katılım var. Hatta orada baktığımız zaman senin bahsettiğin gibi Mimarlık Bienniali veya Venedik Bienniali'nde böyle bir durum söz konusu değil. Şey, Rotterdam Mimarlık Bienniali o açıdan çok farklı. Genelde tabii tüm kentlerden katılım var ama orada yabancı katılımcı sayısı çok daha az. Ve bu beni mesela çok etkilemişti. Çünkü üniversitelerin Üniversitede kurulan grupların, mimarlık topluluklarının e, buradaki birçok dernekten çok daha güçlü olması ve bunların aslında e, Eric Vanegard, e, MVRDB gibi gruplar tarafından da çok ciddi desteklenmiş. Mesela Dubai Factory'dir, e, kesinlikle bir şey üretir. Üniversite, TUDELF'ten en az 3 grup buraya e, bir şey önerir. E, Stylos, e, zaten onlar yayınlarını da yapar, Panteondur. Ve buradaki katılımın en büyük avantajı üniversitelerde kurulmuş inisiyatifler, gruplar bu BNL'lere çok ciddi bir şekilde e, desteklenip e, aynı zamanda cesaretlendiriliyor. Mesela e, Ankara'dan da birçok grubun belki ilk mimarlık BNL deneyimidir birebir üretime e, katılma açısından. İzmir'den de öyle. Ama orada zaten e, bunların içinde yer alıyorlar. Yani üniversiteye girmek de derdi, liseden başlayarak e, bu tip bir şeye sürekli promote ediliyorlar. Sü sürekli cesaretlendiriliyorlar ve e, bu tip şeylerin e, birebir üretimden, e, yapı yapmaktan e, çok daha değerli olduğu vurgusu yapılıyor. Dolayısıyla oradaki katılım... E, çok daha fazla ve yurt dışı katılım sayısı da e, çok daha az. Benim gördüğüm kadarıyla diğer Viyanelli'le kıyasla. Yani bu tek bir şablon yok tabii evet. ki. <gülüyor> <gülüyor> hani e, tek bir tipi yok aslında meselenin. E, farklı yerlerde, farklı şekillerde değişiyor. Biraz da o etkinliklerin tarihiyle de alakalı. Yani Venedik Mimarlık Viyanelli farklı işliyor, Rotterdam farklı işliyor. İşte ne bileyim... Dubai'de yarın öbür gün yapıldığı zaman daha farklı işleyecek. Biraz böyle yapılırken yaratılan bir gelenek. Aslında bizim bütün bu şu anki röportajı ve tartışmayı yapmamız ya da eleştirel bir alanı açıyor olmamızda belki buranın kendisinin kendi karakterini bulmasındaki bir evrilmeyi ya da işte ipucunu yaratacak olan esas şey. Çünkü çok tarifli olduğunda ya da bugün mesela sabahki sunuşlarda işte... Şuranın mimarlık bir gibi ya da buranın mimarlık bir gibi sunuş açışı, yani açış konuşmasındaki o tarz bir yaklaşım belki de iyi bir girizgah ama işte bu tartışmaları asla bir sonuca vardırmayan bir vizyon. Esas mesele buranın içinde ürettikçe, biriktirdikçe ve buna eleştiri getirdikçe bir yer, yön, yol bulmak yani. Hiç düşünme. Şeylerden devam edeceğim. Ben bir şey daha, gideceğim ondan sonra üzerine miktarları. Şey bir de yani enteresan bir durum var. Ben hani özellikle sizin sevginin kazınacağına baktığımdan aslında yanlış bilmiyorsam herkes piyasada iş yapan hani mimarlık pratiğini sürdüren mimarlar. Ama bir yandan da böyle alternatif bir alanda üretim yapma isteği var. Bu aslında yeni bir şey. Hani Türkiye genelinde düşünüldüğü zaman. Çünkü genelde işte mimarlar ya sadece piyasaya iş yaparlar ya da işte üniversiteye giderler ama bu alternatif bir alan yaratıyor. Bunun da tabii yani burada hakkını vermek gerekiyor yani Antalya mimar Odası'nın böyle bir girişim yapılması amacı uyuya almak veya başka bir şey de olsa sonuçta Türkiye'de bir sürü büyük mimar Odası şubes var. Türkiye'nin en büyük mimarlık, sivil toplum, mimar odası ama Antalya'da bir grup insan buna karar verip bunu yapıyor. Şimdi sözleri o tarafa doğru şey yaparken Biraz hani şunu sormak yani Bu motivasyon tam olarak nereden geliyor Yani tamam Katılmak istemek, katı, katılmak istemek. Çünkü bu işler şeyde değil yani Herkes gönüllü şekilde yapıyor Ve belki gönüllü şekilde yapılan iş Bir süre sonra böyle üzerinde Hani baskı oluşturuyor Yani uf nereden girdim ben bu işe Bu <gülüyor> ay sonuçta kadar sürer mi <gülüyor> Bu ay sonuçta kadar sürer mi Ya da işte teslimimiz vardı Buraya geldik iş yaptık falan <gülüyor> Gibisinden Hani bu motivasyonları biraz anlatabilirsiniz belki. Ee, ya yani aslında hani şablonla ilgili bir de şöyle bir düşünce vardı aklımıza benim. Hani gündelik hayatta gerçekten hani mimarlık pratiğini gerçekleştirirken yani bize de dayatılan bir takım şeyler var. Nasıl düşünmemizle ilgili aslında bize bir takım yönler verilmeye çalışılıyor. İşte üretilecek olan mekanların ya da yapıların e, az çok tariflendiği bir durumdayız. İşte mimarlık medyasındaki ürünlerin hani tektipleşmeye başladığı bir durum var. İşte yaşamlar gitgide te te te teklifleşiyor. Çalışma mekanları falan birçok şeyde aslında böyle bir... E, ...hani dünya mimarlık örneklerine de baktığımız zaman bir taraftan genç olarak da özendiğimiz... ...işte hani oralarda bulunmaya çalıştığımız böyle garip bir cenderin içine girdiğimizi hissediyoruz. Ondan sonra... Yani bu mimarlık bir yeniliği için bir şeyler üretmek durumu bizi çok heyecanlandırmıştı ilk konuşmaya başladığımızda. Yani dediğin de hani üzerimizde bir külfet oldum ya da biz bir süre sonra zor geldi mi durumda hiç olmadı. Bayağı da heyecanlıydık aslında ve hiç heyecanımızda kaybetmedik. Açıkçası bizim 11. yüzyıla olarak hani ilk böyle bir e, üretim anlamında ilk defa böyle bir ortamda bulunuyoruz. E, hani umarım yeterli katkıyı koyabilmişizdir ama çok şey tartıştığımızı düşünüyorum. Yani çok heyecan vericiydi çünkü o başında bahsetmeye çalıştığım bizi bir şekilde yönlendirmeye çalıştıkları hani biraz böyle düşünün dedikleri ortamın dışına çıkma fırsatı sağladığı için ben bunu çok değerli buluyorum açıkçası hani başka şeyleri düşünmek ve üretmek de mümkün e, buralardan beslenip bunu nasıl gündelik hayattaki ürünlerimize de mimar pratikine nasıl yansıtırızı tartışmakta bunun döndükten sonraki başka bir tarafı bunu yine biz buluşup sıkça yaparız zaten diye düşünüyorum bir de e, o normal gündelik mimarlık pratiğinin içinde yer almak bir süre sonra hepimizi kalıplar içine sokuyor. E, standartlaştırıyor, geri geliyor, heyecan azalıyor ama e, yani ben bu tarz ortamların varlığını şundan önemsiyorum. E, düşünsel olarak tazelenmeyi doğuruyor. E, yani burada başkalarının yaptığı, ürettiği fikirler, rensülasyonlar bunların hepsi bir düşünsel e, tetikleme yaratıyor. Ama e, işte ofisimize dönüp mimarlık, e, boğuştuğunuz işlerin içine gömüldüğünüz dakika işte belli kalıplar var. İşte e, planlar çiziyorsunuz, geçitler çiziyorsunuz, emsal var, ırz, işveren var, bir şey var. o e, o, o, o format, evet o format, o kalıp bir süre sonra boğuyorsunuz. Ama bu ortamda fikirler özgür, konuşulan şeyler özgür, sınırlar yok. Bunlar ileriye dönük de üreteceğiniz fikirlere yönelik bence taze bir altlık oluşturuyor. Bunları sürekli yapmak, yaşınız isterse 40'a gelsin, isterse 50'ye gelsin, genç kalmanızı taze, zihinsel olarak en azından böyle kalmanızı sağlıyor. Bir de burada mesela ilginç olan hani... E, gruplara sağlanan bütçenin aslında imkanlarla alakalı olmakla beraber kısıtlı olması da başka şekilde bizi zorlayıcı bir şey oldu. Ben bu tarz e, yaptırımlar diyeyim buna. Doğru kelimeyi bulamadım. Bunların da aslında e, farklı şeyleri düşündürtmesi açısından çok şey iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer bize sınırsız bütçe deselerdi mesela eminim ki çok daha fazla boğuşacaktık çünkü sınırlarımızı çok tarif edemeyecektik. Bu mesela şunu getirebilir hani bir alışkanlık olarak. Gündelik hayatta aslında birçok şeyi dert edebiliyoruz, birçok şeyle ilgili düşünce üretebiliyoruz Bunun çok hani maliyetli olmasına gerek yok ama ürüne dönüştürülmesinin bir gelenek haline gelmesi bizler için önemli. Hani sonuçta bunları paylaşabiliriz işte fikirleri farklı farklı yerlerdeki insanlara sunabiliriz. Bu açıdan hani bunun iyi bir alışkanlık olacağını düşünüyorum. Yani. yani ben de çok ilham verici olduğunu düşünüyorum aslında çok benziyor ve düşüncem. Gerçekten insanı hani gündelik ya da yani mimarlik yaparken ki düşünce kalıplarının dışına çıkarıyor. Bir de bir araya gelmek de çok o iyi bir şey çok faydalı bir şey. Yani bizim gibi birçok mimarla bir araya gelebildik. Çok iyi bir fırsat oldu. Bu da çok olumlu bir şey. Hı hı. Evet yani aslında herkes benzer problemlerle boğuşuyor gündeyip hayatında. Onunla kendince bir çözüm üretiyor. Bir şeyler düşünüyor hakkında fakat yani genel olarak bunları aktarabileceği, paylaşabileceği çok bir yer olmadığını düşünüyorum. Yani özellikle mesela hani yarışma süreçleri çok yalnız yapılan şeyler, tasarım süreçleri öyle bizim gibi üreten bir firmaysanız zaten üretim sürecinde tamamen hani ustalarımız ve siz falan gibisiniz. O yüzden yani tamamen başka fikirlerini almak ve bizim yaşadığımız aynı işleri yapanlar problemlere sahip mesela ne düşündüğünü görmek gidipten çok ilham verici oluyor. Bir de yapıcı bir durum tabii yani biennial için bir şeyler ya bir şeyler üretmek için buradayız. Ee, hani tartışma ortamlarında genelde konuya eleştirel yaklaşılıyor. Hani günümüz e, yani içinde bulunduğumuz e, problemlere eleştirel yaklaşıp saatlerce konuşabiliyoruz ama biennial insanı ister istemez e, üretkenliğe itiyor dolayısıyla yapıcı çözümler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da belki bir sebebi olabilir. Ya bu ortam. Ortamda yeni olmak ve çok da fazla angajö olmamak meselesi bence önemli yani hani bir şekilde görece yeni ve işler üretmeye çalışan ve bir çözüm yolu kendince, kendi istediği şekilde bir şeyleri var etmenin yollarını arayan grupların bir araya girip bir şey üretiyor olması e, en azından yani o onları arıyor olması önemli. <gülüyor> Aynı soruyu ebahli bankada soruyu tekrar Şöyle aslında yani dünyadaki örneklere baktığımızda hani en yer değil olsun hani belirli yani biz öyle olduğumuz için söylemiyorum ama belirli bir hani etabu da kavuşan bütün mimarlık ofisleri bir anda böyle artı bir e, platform oluşturmalarının peşine düşüyorlar. Biz de aslında bunu şu an yeni yeni birkaç aydır başlattık. Belki görmüşsünüz işte Brain Blank e, kime Facebook sayfasında da duyurduk. Brain Blank diye bir platform oluşturuyoruz. Aslında bu fırsatta hani bir eneli tam bunun üstüne düştü diyebiliriz yani. Daha henüz hiçbir şey üretmeye fırsat bulmadan e, böyle bir şey, bir e, eneli Hadi böyle bir şey geldi. Ve aslında bizim ofisteki e, durumda e, Gökhan böyle şeylerle çok ilgilenir. Onun da biraz ön ayak olmasıyla ki en çok emeği aslında onun verdiğini söyleyebiliriz mi işte. E, böyle bir girişimde bulunduk. Şu an işte süreci izliyorum ve sürekli ikisi arasında vakitle okuyorum bir ikisi arasında. Birisi Adrien kapısında birisi e, meydanda görmüşsündür. Bir Bakalım başarılı gözüküyor ama göreceğiz. Evet, kaydı dinledik. Kayıt burada sona eriyor. Daha sonraki kısımları ki yaklaşık bir buçuk saatlik bir kayıt bu. Yine parça parça sizlerle paylaşacağız. Ben Hasan Cenk Açık Mimarlık programındasınız. Az önce Yelta Köm'le beraber Antalya Uluslararası Mimarlık Biyeneli'nde 7 Eylül Cumartesi günü kale içindeki keyifli bahçede Mimarlığın Şablonu Şablonun Mimarlığı sergisinin katılımcılarının bir kısmıyla gerçekleştirdiğimiz bir röportajı dinlediniz. Röportajla ilgili detaylı bilgileri ve hem bizim hem de sergi katılımcılarının farklı görsel ya da yazı anlamındaki katkılarını acikmimarlik.blogspot.com adresinden görebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz her konuda. Kasım ayında Açık Mimarlık Programı 2 yaşına girecek Ve de bir kısım geri beslemeyi sizden istediğimizi farklı mecralarda en azından ben duyuruyorum. Yine buradan da duyurusunu yapmış olayım. 2 yıl geçti yaptığımız pek çok programın kaydı acikmimark.blogspot.com adresindeki blogumuzda podcastler bölümünde bulunuyor. E, hepsini oradan dinleyebilirsiniz. Hatta e, linklerinden indirebilirsiniz. E, yorumlarınızı ve katkılarınızı her zaman için e, bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de e, yine daha önceki programların e, geliştirilerek e, ilerletmesini aslında planlıyoruz. Yine şehirlerde gezilerimiz sürecek. E, Kalibodur sponsorluğunda onlarla program zenginleşecek. Onun dışında da işte bu e, Uluslararası Antalya Mimarlık Biennali'ndeki gerçekleştirdiğimiz kayıtlar gibi biraz daha tasarımcı, katılımcı ve mimarların kendi alanlarına dair eleştirel e, yorumlarını da sizlerle e, paylaşmaya çalışacağız. E, bahsettiğim gibi kaydın devamı geliyor. Takip edin bizleri ve her türlü de yorumu bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar: Cenk Dereli ve Volkan Taşkın.